E, vücuda dövme yaptırmak abdest veya gusülü bozar mı? Evet. Şimdi iki taraflı değerlendirmek lazım bunu. Bir, evet. e, vücuda dövme yaptırmak helal mi? İkincisi yapılmışsa e, abdeste veya gusüle mani mi? Evet. Dövme yaptırmanın kendisi helal değil. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam açıkça bir hadis-i şerifinde bunu Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Yani büyük hadis alimlerim. Evet. E, sahih diye tabir ediyoruz biz bu hadisleri. لَاَنَ اللّٰهُ الْوَاسِلَةَ وَالْمُسْتَوْسِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Allah dövme yapana da, bunu meslek haline getirene de rahmet etmesin, rahmetinden uzaklaştırsın, lanet etsin diyor. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi bildikten, dinledikten sonra bir Müslümanın gidip dövme yaptırması hakikaten çok imanla bağdaşacak bir şey değil. Kesinlikle doğru değil, yapılmamalı böyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın insana emanet ettiği şu bedeni insanın kendi keyfine göre belki ileride de pişmanlık duyacağı bir şeyle değiştirmemesi, müdahale etmemesi lazım. Ama bir şekilde diyelim ki yapmış bir Müslüman kardeşim, tövbe edecek öncelikle. Allah'ım tövbe ediyorum, bilmiyordum, böyle bir kusuru işledim, tövbe edecek, istiğfar edecek. Şunu da bilsin, eğer yapılmışsa gusule ve abdeste mani değil. Yani evet. insan gusul abdest alsa geçerli olur, derinin altına çünkü yapılıyor. Ve yine normal abdest alsa abdesti geçerli olur. Ama ifade ettiğimiz gibi yapılmamışsa kesinlikle yapılmamalı, yapılmışsa tövbe edilecek, istiğfar edilecek. Hatta şu anda geldiği noktayı bilmiyorum bu hususta tıbbın ama eğer çok büyük bir zarar söz konusu olmadan, çok büyük bir masraf söz konusu olmadan giderilebiliyorsa gidermenin yolunu da tutmalı. Evet. Ee...